Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu'l Arifin Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Kabirde Yalan Beyan ve Övgü Allah ona rahmet eylesin ahirete gönül vermiş zatunlardan Rabia Tüladeviye vefat edip onu kabre koyduklarında Münker ve nekir meleklere gelip sorar. Rabbin ve peygamberin kim? Dünyada bu kadar yaşadım. Rabbimi ve peygamberimi unutmadım. Ölünce unutacağımı mı sanıyorsunuz? Rabbim Allah, peygamberimse, ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir. Varın onlara sorun, beni kabul ediyorlar mı diye. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu tarafından bir hitap duyulur. Bırakın o zayıf hatunu, bizim yakın kullarımızdandır. Ey Aziz! Dilini doğruya alıştır. İki dilli olma, yalanı bırak. Bir böyle, bir şöyle konuşup, iki dilli olmak, yalan konuşmak münafıklık sıfatıdır. Bu sıfatlara sahip olanın yeri cehennemdir. Amelleri kötü olan kimse, kabirde, münker nekirin heybet ve korkusuyla, aklını kaybeder, şaşırır. Yaşarken, yalancılığı huy edindiğinden, yine yalanla kurtulacağını zanneder. Bu sebeple, İlahım'da peygamberim de sizlersiniz der. Böyle der demez de, melekler, Hay diye haykırırlar. Yanıldın, ya melun diyerek, Ellerindeki topuzla vururlar. Kişi topuz darbeleriyle kendinden geçer, Şaşkın bir vaziyete düşer. Kurdun peşine düşen hayvan gibi, Çaresiz bağırmaya başlar. Yeryüzünde ne kadar canlı varsa, Bu bağırışı duyar. Gaflette oldukları için, Sadece insanlar ve cinler duymaz. Bir müddet sonra kendine gelen ölü için, Hak izzetli hitabı gelir. Vurun bu mel'una, Dünyada beni unutmuştu. Bu hitapla, Melekler öyle vururlar ki, Bu öncekine benzemez. Kişi bir kez daha, Kendinden geçmiş vaziyette yatar. Kendine geldiğinde, Sağ yanına bak derler bakar. Cennetin latif makamlarını ve nimetlerini görür. Huriler, gılmanlar. Münker ve nekir, ey bedbaht! Yaşarken, salih amel işleseydin, Mevla'nın emirlerine uymakta acele etseydin, şu gördüğün makamlara ve nimetlere kavuşacaktın. Şimdi sol tarafına bak. Kötü amel sahibi kişi, Sol yanına baktığında cehennemin çirkin derelerini ve büyük azaplarını görür. Korkudan titremeye başlar. Münker ve nekir şöyle der. Dünyada salih amelin olmadı. Nefsinin hevasına uyup ömrünü çürüttün. Öylece gönlünü dünya muhabbetiyle murdar ettin. Nefsi emmarenin çirkin huylarını edindin. Sağ tarafında gördüğün makamlara ve nimetlere sahiptin ama bunları elinden kaçırdın. Şimdi bak, işlediğin kötülükler sana nasıl bir cehennem azabı getirecek ki azabın en azı budur. Daha şiddetlisiyle kıyamet gününde karşılaşacaksın. Melekler sonra kabrini sıkıştırır, böylelikle Kemikleri birbirine geçer. Melekler sol tarafa dönüp giderken, Kişi arkalarından bakar. Kimi ölülerin, Sol tarafına bakıp kalmaları da bu yüzdendir. Allah korusun, Boyunları kıbleden dönmüş vaziyette, Kıyamete kadar azap içinde kalırlar. Her gün, Onlara bir yıl gibi gelir. Ey Aziz! Bu yüzden, Sakın kelimeyi tevhid dilinden düşmesin. Düşmesin ki kabirde sorulduğunda diline bu gelsin. Orada kelimeyi tevhidle canlan. Kelimeyi tevhid la ilahe illallah demektir. Her kim çokça la ilahe illallah derse imanla can verir. Kendisine ölüm vakti kolaylaşır. Her kim Dünyada kelime-i tevhide devam ederse, kabirde de diline gelecektir. Bunun faydası çoktur. Zikir bahsinde, bu konuya tekrar dönülecektir. Ey aziz! Bu rahat dünyada, dilin emrindeyken, onu kelime-i tevhid üzere sabit kıl. Olur ki kabirde, o karanlık yerde, yine, La ilahe illallah diyerek canlanırsın. Münker ve nekirin sorularına doğru cevap vererek, kıyamete kadar, kabir azabından emin bir şekilde yatarsın. Kıyamet koptuğunda da, kelime-i tevhidi söyleyip ayağa kalkar, mahşer meydanına onunla varırsın. Unutma, kelime-i tevhid yanından ayrılmasın. Ey aziz, çalış! Kıyamet günü gelmeden, ''Nefsini güzel huylarla süsle, nefsi emmarenin bağlarından kurtul, küçük ve orta kıyamette işin rast gitsin, büyük kıyamette emin ol, hiç zahmet çekmeden feragat üzre yaşayıp cennete gir.''